Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah. Ve sallallahu Teala aleyhi ve sellem ve ba'de. Abtes ve boy aptes meselelerini bitirmiş ve bugün nasip olursa teyemmüm bahsinden başlayacağız. Ancak geçmişi kısaca özetlememiz gerekirse buraya kadar olan bölümde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 Ancak meselenin daha temeline indiğimiz zaman İmam Muhammed'in kitab-ı aslı vardır. Bunu ravisi olan El-Cüveynî İmam Muhammed'e Kedid'in artı ile abdest almanın caiz olup olmadığını sorduğunda İmam Muhammed rahimullah başka bir suyla abdest almak bana daha sevimlidir ifadesini kullanmış.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 Fare yeme ihtimali vardır. Veyahut hatta haşarat yeme ihtimali vardır. Necis hayvanlar yiyebiliyor. Bu ihtimale bine en artığında da kerahat olabilir. Ama bu helallikten bir tık yukarı çıkacağından dolayı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 bunun tenzihin i mekruh oluş görüşünün daha sahih olduğunu vurgulamış ve genelde müteahhir ulema bu görüşü tercih etmiştir. Ancak ihtiyaç sadedinde imkan nispetince tabii ki bundan kaçmak en güzelidir. Ama bununla buna rağmen eğer kaçmamız mümkün değil ise bu görüşle amel etmemiz de mümkündür. Tabii bu tartıştığımız nokta yani kedi ve emsali hayvanların yani artı mekruh olan hayvanların artı ile abdest almasının mekruhluğu temiz bir su bulunduğunda. Eğer temiz bir su bulunmuyor ise bu durumda böyle bir suyla abdest almanın vero olmayacağı da yine ittifak edilmiş konulardandır. Bu şekilde geçmiş dersimizi özetlemiş olduk. Ee, Şimdi okuyacağımız bölüm ise tem ee, T sözlükte kastetmek anlamında dini literatürde ise, Temiz yerden yüz ve ellere yapılan mesin ismidir ki i̇bn Abidin Rahimullah bu şekilde teyemini nitelendirmiş, bu şekilde tanımlamıştır ve haleftir.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 Ee, okuyalım Bismillahirrahmanirrahim ve man lam yajdil ma'a wa huwa musafirun aw kana kharijan misr wa baynahu wa bayna misr nahw al meel aksar ila akhir. Ve her kim ki suyu bulamayacak olsa su yok ve huwa musafirun ki oysa bu kimse seferdedir ev kharijan Mısır veya şehir dışındadır.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 Bir mil veya bir milden daha fazla bir mesafe bulunan, bulunan bir kimse için teğemmü alması caiz olacağını biraz sonra söyleyecek. Tabi burada özellikle şehir dışında ifadesini kullanması itirazi bir kayıt mıdır yoksa vifaki bir kayıt mıdır? Yani şehirde bulunan bir kimsenin teğemmüm alması mümkün değil mi? Suyun bulunmaması noktasında deniyor ki burada asıl olan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 Ee, bazıları işte ezanın işitilemeyeceği bir nokta, ee, bir mildir. Tabi günümüzde ee, bu iletişim vasıtalarının daha hızlı olması, kuvvetli olması, apelolar vesaireler gibi bu tabi mesafe biraz daha uzayabilir. Yine ee, milin tanımıyla alakalı da ee, bir fersahın üçte biri.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 vakti çıkmadan önce suya ulaşabilme ihtimali varsa temim olması caiz değildir diyor.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 ee, yine ihtiyaç hadedinde belki İmam Züfer'in görüşüyle hareket edebilme adına teğemim namazını kılsa da daha sonradan kaza etmesi gerekir. Ama bunu yapamamışsa yani ben hem orada hem oradaki genelde diyeliz hastaları yaşlı insanlardır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 Çünkü abdest uzuvları bellidir. Bu uzuvları yıkamakladır. Ama boy abdesti ise vücudun tamamının yıkanmasıdır ki soğuk suyun e, vücudun tamamına temas etmesinde insana vereceği zarar ile normal abdest uzuvlarında insana vereceği zarar arasında ciddi anlamda fark anlam dolayı burada özellikle cunuttan bahsediyor ve usülden bahsediliyor. E, mesele suyun soğuk olmasından dolayı.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 Çünkü darbetan özellikle bu ikisi rükündür Yani iki darp olması gerekir. İki kere ellerini toprağa temas ettirmesi gerekir. Birinci temasta yüzünü mesedecek, ikinci İkinci temasta da kollarını mesedecek. Tabi burada e, kullanılmış olur mu? Yani bir topraktan birden fazla kişinin teyemme olması caiz midir değil midir? Bu abdest suyu gibi değildir.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 Hatta elinin bir kısmı kesik ise, meshedilme miktarı var olduğu müddetçe o kadar bölümünü illaki toprağa temas ettirilmek suretiyle meshetirmesi gerekecektir. Peki ve temumu minel cenebetu vel hades Bir insanın boy abdesti alması durumu da normal abdest alması durumunda bir farklılık vardır. Normal abdestte uzur, yıkanacak uzuvlar farklıdır. Boy abdestinde ise yıkanacak uzuvlar daha geneldir.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 Peki teyemmüm nelerle caizdir? Hangi tür e, toprak veya hangi tür e, maddelerden teyemmü olunabilir? Şimdilik ona dair bir mesele. Ve yecüzü teyemmümünde bi Hanife ve Muhammed rahimahumullah bi kullu mâ min cinsil ardı. İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimahumullah'a göre teyemmüm yer cinsinden olan her bir şeyle caizdir. Ama burada e, bir kural vardır. O şey...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 Ama burada bahsettiğimiz yer cinsinden topraktı, kumdu, taştı, kireçti veya alçı taşıydı, sürmeydi veya zırnıktı. Bunların üzerinde toz bulunsun veya bulunmasın, bizatiye bunlardan temin olmak sahiptir. Ee, tabii bu konu İmam Azam rahimullah ve İmam Muhammed'e göre. ve kâleyi bu Yusuf rahimullah teala, İmam ebu Yusuf rahimullah'a göre ise la cüz illa bir turabu var Remin, Teğmüm ancak ve ancak hasseten toprak ve kum ile sahiptir. Toprak ve kumun dışındaki yukarıda bahse konu olan maddelerin hiçbiriyle İmam Ebu Yusuf'a göre teğmüm olmak sahip değildir. Tabi burada bir incelik var. Bu görüş farklılığı toprak ve kumun bulunduğu zamandır. Şayet toprak veya kum bulunmuyor ise orada yoksa o zaman İmam-ı Yusuf Rahimullah tıpkı Ebu Hanife gibi tıpkı i̇mam Muhammed gibi diğer maddeler üzerinden de teğemm olacağına fetva vermektedir. Ama diyelim ki toprak varken e, kumdan teğemm olur mu? Ve işte toprak varken e, diyelim burada bahse konu olan kireçten e, teğemm olur mu? İmam-ı Ebu Yusuf olmaz diyor.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 Peki teyemmümde niyet nedir? Ve niyyetu fardun fit teyemmüm ve müstahabetun fi'l vudu. Teyemmümde niyet farzdır, abdestte ise geride de okuduğumuz üzere müstahap veya sünnettir. Ee, niye temimde teyemmümde niyet farzdır, abdestte sünnettir. Çünkü abdestte istimal ettiğimiz, kullandığımız şey sudur. Suyun bizzati kendisi yaratılış itibariyle temizleyicidir.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 O zaman müs abdest gibi işlevi olmasını istiyorsak, abdestin tam manasıyla yerine kaim olmasını istiyorsak mutlak niyet etmeliyiz. Nedir mutlak niyet? Hades'in izalesi. Yani teemmüm almaya niyet etmek. Veyahut da maksud bir ibadeti yerine getirmek ki namaz kılma gayesiyle teemmüm olmak. Ama bunun ötesinde maksuda vesile olan bir ibadeti yerine getirme niyetiyle,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 Aslın halefidir, aslın bulunmaması noktasında işe yarayacaktır ama asıl bulunduğu an halefin vazifesi nihayete ermiştir. Tabi buradaki ifade önemli, rüyetül demiyor yani mutlak anlamda suyu görmek teğmîmü bozar demiyor. Suyu kullanmayı imkanı olan bir kimsenin suyu görmesi teğmîmü bozar. Çünkü geride de söylediğimiz üzere bir insanın temim almasına izin veren ruhsatlar mücerrez suyun bulunmaması değil.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 Ee, uzun zaman geçti. O toprak temiz kabul edilir. Yani yağmurlar yağdı, sular döküldü. Ee, temizdir. Onun üzerinde namaz kılınabilir. Ama temim babında ise e, oradan temim sahip değildir. O yüzden temim alacağımız toprağın gerçekten temiz olması gerekecektir. Bunun temizliliği ile namazdaki mekan temizliliği arasında bazı farklılıklar da vardır. Ee, peki...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 Ondan bahsedecek. Diyecek ki ve yüstehap bu. Müstehap olur. Limen lem yecidil ma. Suyu bulamıyor fi evvelil vakit. Namaz vakti girdi ve vaktin başında su yok. Suyu Veya su var ama suyu kullanma imkanı yok. Ama ve yercu en yecidehu fi ahiril vakit. Ama şöyle bir umudu var ki vakit çıkmadan vakit içinde ben suyu bulabilirim. o da suyu kullanma imkan bulabilirim. Mazeret neyse.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 Ve suyu da buldu. Tevada'a bihi ve sallâ alır ve namazını kılar. Ve illa vaktin sonunu bekledi ama suyu bulamadı. Veya suyu kullanmaya imkan bulamadı. Teyemmeme temim alır ve ve namazını o teyemmim ile kılar. Burada aslında şunu ifade edilmek isteniyor ki namazı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 abdestsiz yapılması sahi olmayan diğer ibadetleri yerine getirebilir. Yeter ki teyemmüm alırken hadesin izalesi niyetiyle o teyemmüm almış olsun veya maksut bir ibadeti yerine getirme niyetiyle bu teyemmüm almış olsun. Bu bölümü de bitirelim. Peki bir insanın yanında su var, suyu kullanmayı imkanı da var.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 Cuma namazında şahit olan, cuma namazında hazır olan bir kimse abdesti kaçması durumunda endişelense, neden endişeleniyor? İnşte gale bi şayet gidip su ile abdest alacak olsa entefutehu salatü'l cuma, cuma namazını kaçıracaktır. Bu durumda temim alayım diyebilir miyiz? Lem <gülüyor> yeteyemmen bu kimse teyemmüm alamaz. E ne yapacak? Çıkacak. Velakinnehu yetevaddü ve alacak abdesti aldıktan sonra feyn edrekel cuma geldiğinde hala cuma namazı bitmemişse, imam daha selam verip de namazdan ayrılmamışsa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 ki cuma namazının halefi nedir? Öğle namazdır. O zaman bu insan için e, teyemmü almaya izin verilmez. Git abdestini alır. Kaçarsa kaçsın. Kaçtığı zaman öğle namazını kılarsın. Ve ki yine başka bir örnek. Vakit. Örneğin sabah namazında son vaktinde uyandınız.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 farklı bir şekilde yani öyle bir durum ki idza zal vakit vakit daraldı fa haşiye intava vakit abdest alması durumunda vakit kaçacak ve namaz kazaya kalacaktır. Bu durumda teemmol olabilir mi? Lem yeteemmem yine bu kimse teemmum almaz velakinnehu yatavaddu yu salliha ten. Teemmim değil gider abdestini alır, almış olduğu abdestle namazını kaza olarak kılacaktır. Yani namazı ki kazaya bırakma adına dahi olsa kişinin temin olmasına müsaade edilmeyecektir, edilmemiştir. Aslında diyet hastalarıyla alakalı e, ilk dersimizin başında konuştuğumuz olayı da buraya ile irtibatlandırabiliriz. Başka bir mesele ve müsaffiru iza efirahlihi. Biraz vaktimiz geçti ama en azından bu temin bahsini bitirelim. Ve müsaffiru iza nesiyelma rahlihi.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 Ama namazını kıldıktan sonra ister vakit çıkmış olsun ister çıkmamış olsun suyun varlığına hatırlayacak olsa lem <gülüyor> yu'id salatehu inde bi hanife ve Muhammed rahimehumullah <gülüyor> İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimehumullah'a göre bu kimse namazını iade etmekle mükellef değildir. Niye? Çünkü bilgi olmadan kudret yoktur neticede suyu kullanma imkan bulması gerekiyor. E bilgisi yok zaten bu insanın suyun varlığından bilgisi yok. Unutmuştur. Bu da semavi bir durumdur. Arizi olmuştur bu kişiye. O zaman bu insanda kudret yok kabul edilir. Teemmü sahip bir temimdir. Ama vakaley bu Yusuf yu'iduha imam-ı Yusuf rahimehullah ise hayır. E, bu kimse namazını iade etmelidir diyor. Bunun unutması mazeret değildir.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 Ee, ama zanlı galibi de suyu bulacağına dair böyle bir kanatta taşımıyor. Ee, bu durumda bu kimsenin yine suyu ara ondan sonra temim mal mı denir yoksa suyu aramasına gerek kalmadan teyemmüm olması caiz midir? Diyecek ki velaysealen müteyemmüm. Teyemmüm almak üzere olan kimseye gerekli değildir. İzellem ya galib ala vanlihi şey zanlı galib yoksa ne üzerine zanlı galibi enle bir kurbihi ma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 Kişi evet yanımda benim su yok ama filan yerde su var, zanlı galbim var ya emarelerden dolayı veya adaletli bir insanın ona haber vermesinden dolayı yani teyemmü aldığını görüyor biri diyor ki ya teyemmü alıyorsun ama filan yerde su var oraya da çok uzak değilsin yakınsın diye böyle bir bilgi ona gelse lem yecuzlehu en ye hatla yet nubehu o suyu aramadıkça teyemmü olması bu insan için caiz değildir.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 Onun önemi yoktur. İmam ey bu Yusuf'un görüşün görüşün aykırı olduğu halde i̇mam Hazım ve bu anife ve İmam Muhammed'e göre bu insan namazını iade etmekle mükelleftir. Son bir mesele ve inkâne maarafîk himma. Sefere gittiniz, yanınızda suyunuz bitti, tükendi. Tabi burada şunu da vurgulayalım, yani suyun olmaması derken suyun tamamıyla tükenmesi değil. Su var ama içecek su.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 Şimdi buradaki mesele de e, yalnızda su yok, kullanacak suyunuz yok. Belki içmeye dair var ama abdest veya boy abdest almaya yeterli miktarda suyunuz yok. Ama arkadaşınızda var. Fazla suyu var. Kişi ona müdana etmeden teyemmüm alması mıdır caiz olan yoksa öncelikle ondan bu suyu istemesi midir? Onun ihtiyaç haricinde olan suyu. Ona dair ve inkana ma'rufikihi mah. Kişinin arkadaşının yanında su olsa talebehu minhu kablen yeteyemmem Te'emmüm almadan önce onu istemelidir, talep etmelidir. Fe'immenâhumin مِنْ eğer arkadaşı o fazla olan suyu ona vermekten imtina ederse o zaman te'emmeme ve te sallâ alır ve namazını kılacaktır. Peki hiç ondan talep etmeden tabiri caizse müdanâs etmeksizin direktmen te'emmalsa Ebu Hanife Rahimullah diyor ki yine caizse diyor.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 Alhamdulillah, Rabbi al-alamin, al-Rahman al-Rahim, Malik yom al ve İyak n-isteyin, İhdin al